ve kula muhteşem bir iddia, kula bir iddia zıllalı, ve kula zıllalı fil nahr ve bado. Terem kardeşlerim, selamünaleyküm rahmetullahi ve Berekatuhu Allahın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim bir süredir devam ettiğimiz. Allah Azze ve Celle'nin en güzel isimlerinin bugün inşaAllah son dersini yapıyoruz. Allah izin verirse. Bugünkü alacağımız Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden El Mu'ti ve El Cevat isimleri. Allah Azze ve Celle El Mu'tidir. Allah Azze ve Celle El Cevat'tır. Allah Azze ve Celle'nin El Mu'ti ismi Sahih Buhari'de Mu'abiyya radıyallahu anh'udan gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki من يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ Allah Azze kimin hayrını diler ise onu dinde anlayışlı fakih kılar. وَاللّٰهُ مُعْطِي وَأَنَا الْقَاسِمُ Allah muatidir, verendir. Ben ise kasımım yani taksim edenim. Ve la tazalu hadihi'l ümmetu zahirina alamen khalafuhum hatta yeti'a emru'llahi ve hum Bu ümmet kendilerine muhalefet edenlere üstün gelmeye devam edecektir ta ki Allah hazze ve cellenin emri gelinceye kadar.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 Allah Azze ve Celle'nin el yani çok cömert manasına gelen el ismi de yine gelen rivayette Ebu Zer radıyallahu anhudan gelen rivayette Tirmizi rivayetinde Allah Resulü diyor ki Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Ya ibadî kullukum dalun illa men hedeytuh diye başlayan uzun hadis. Ey kullarım muhakkak ki hepiniz...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 Nursel olarak rivayetinde diyor ki Allah Resulü Selam... اِنَّ اللّٰهَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجَوَادِ Muhakkak ki Allah cevattır, cömerttir ve cömert olanları sever ve يُحِبُّ مَعَالِ الْأَحْلَاقِ Ahlakın yüce olanını severdir. وَيَقْرَوُ سَفْسَفَا Ve onun aşağı olanları yani kötü ahlaktan da hoşlanmaz buyuruyor.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 sen infak edeceksin ve Allah'ın verdiği malla Allah'a yaklaşacaksın. Çünkü Allah mutidir, verendir. Allah cevaptır, Allah cömerttir. Allah bolca verendir. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Evet geldik son isme. Zülcelali vel ikram. Allah celal ve ikram sahibidir. Kardeşlerim bu isim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 El-Azzu Bi Yâzel Celâli Vel-Ikram Yani Yâzel Celâli Vel-Ikram Duasına azim ve sabırla devam edin bunda ısrarlı olun diyor. Allah Resulü Aleyhissalâtu Vesselâm Yâzel Celâli Vel-Ikram Dualarda gelen en çok lafızlarda, lafız olarak dualarda gelen e, lafızlardan bir tanesi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 El-Mennan, Bedi'i'l-Semavati vel-Art, Ya-Zel-Celali vel-Ikram, Ya-Hayyü, Ya-Kayyum. Bunun üzerine Allah Resulü Selam dedi ki, bu adam ismi Azam'la dua etti. Öyle bir dua ki, onunla dua edildiği zaman Allah icabet eder, onunla istendiği zaman Allah verir dedi diyor. Allahümme inni es Allah'ım ben senden isterim bana lük el muhakkak ki hamd sanadır la ilahe illa ent senden başka hak ile ibadet edilecek yoktur el mennan çokça veren ve diyus semawati vel art gökleri ve yeri yoktan var eden ya del celal vel ikram ey celal ve ikram sahibiyim ya hayy ya kayyum bununla dua edildiği zaman bu ismi azamdır istenildiği zaman verilir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 Kardeşlerim baktığımız zaman Zul Celali ve İkram iki tane isimden yani, tamlama olarak geliyor. Bu da nedir? Ehl-i Sünnet cemaat, Ehl-i Sünnet imamlarının büyük çoğunluğuna göre bu Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarından bir tanesidir. Ee, Şeyhülislam İbn-i Teymi'ye bununla alakalı diyor ki Allah Azze ve Celle'nin isminleri böyle bu şekilde mudaf yani tamlayan olarak eklenen olarak ne yapmıştır? Tamlanan olarak gelmiştir. Tıpkı Rahimin merhamet edenlerin en merhametlisi. Ve hayırul gafirin bağışlayanların en hayırlısı. Ve Rabbu'l alemin alemlerin Rabbi. Mâlikiyevmiddîn, din gününün sahibi ve ehsenül hâlikîn, yaratanların en iyisi ve câmîünnâsi yevmen lâ raybe fî, hiçbir şüphenin olmadığı günde insanları toplayan, mukallibül kulûb, kaderi evirip çeviren bu şekilde kitap ve sünnette, dualarda gelen birçok şey ne yapmıştır? Bu şekilde isimlerden Allah azze ve celle'nin isimlerinden kabul edilmiştir. Bu şekilde zulcenâli ve'l-ikrâm da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 Rahmetullahi ve barakatü aleykum ahlul beyt, ahlul beyt. Ey ahlul beyt, Allah'ın rahmeti ve bereketi izlerinizi olsun. Ennehu hamidun mecid. Allah hamiddir, meciddir. Hud suresi 73. Ve yine Nemil suresi 40'te, 40. ayet ve kelimesinde ve inne rabbi ganiyun kerimun. Muhakkak Rabbim gani dir, zengindir, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır ve kerimdir e, cömert olandır. Ve yine Nisan suresi 149'da fe inna'llahi kana Allah bağışlayandır, kadirdir. Ve bu şekilde Allah azze ve celle iki sıfatını, iki ismini ne yapmıştır? Daima birlikte zikretmiştir. Allahu kadir Allahu rahim. Allah gafurdur, rahimdir ve Buruc suresinde وَهُوَ Gafurul الْوَدُودِ Ve birçok yerde Allah Azze ve Celle bu şekilde iki ismini ne yapmıştır? Birlikte zikretmiştir. سُبْحَانَهُ ve Şimdi kardeşlerim, El Celal Allah Azze ve Celle'yi tazim etmeyi gerektiren bir isimdir. Ekrem ise Allah Azze ve Celle'yi hamd ve muhabbetle sevgiyle alakalı bir kelimedir.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 Yapılan her şey Allah içindir. Rabbim kabul buyursun inşallah. Yarın kıyamet günü Rabbim ameli yüzüne atılanlardan eylemesin inşallah. Amin. Kardeşlerim böylelikle Allah Azze ve Celle'nin isimleri esma Hüsna dersimizi burada bitirmiş oluyoruz. Ee, kaçıncı ders bu en son? 30'a yakın ders mi yaptık yaklaşık olarak? Allah kabul buyursun inşallah. Allah hepimize hayır versin. İnşallah bunları hakkıyla ezberleyen ve bunun vesilesiyle cennetine giren kullarından eylesin. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin 99'dan 1 eksik, 100'den 1 eksik 99 ismi vardır. Hem kim bunları ezberlerse cennete girer buyurduğu hadisiyle amel eden kullarından eylesin inşallah. Allah hepimize hayır versin.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 merhametiyle cennetine girdirdi kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bizi ve neslimizi namazı kılan ve zekatı veren kullarından eylesin. Allah'ım amin, subhaneke, Allah'ım ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estaghfirüke ve tuğbilek. Ve sallallahu ve ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.